Emekli sağlık memuru, Bediüzzaman'ı ben zehirledim. 1980'li yıllardı, Kütahya'da, bir akşam vaktiydi. Elindeki kitaptan ders yapan zat, konuşan yalnız hakikattır Başlıklı yazıyı okuyordu. Okurken sıra, bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim, cümlelerine gelmişti. Koltuğun birisinde yarı dinler, yarı uyur vaziyette duran, elli yaşlarında gösteren bir kişi, bu cümlelerin okunmasıyla dikkat kesildi. Ders bitince yanındakilere sordu. Bu zat hapis yatarken, Zehirlenmiş midir? Evet dediler. Afyon hapishanesinde mi yatmıştır? Evet dediler. Bu cevapları alan kişi üzgün ve mahcup bir vaziyette dedi ki, o zatı zehirleyen sağlık memuru bendim. Emekli sağlık memuru olan bu kişi zehirleme olayını bakın nasıl anlattı. 1947-48 yıllarıydı. Afyon hapishanesinde yatmakta olan bu zat için görevli kişi hükümet tabibini çağırmış. Elinde tuttuğu zehirli iğneyi göstererek bu iğneyi şu kişiye yapacaksın demiş. O da ancak yazılı emirle yapabileceğini söylemiş. Ve görevli kişi o zaman bir memuru gönder demiş. Hükümet tabibi de beni gönderdi. Beni hapishanede karşıladılar. Önce bu doğulu hoca bir Kürt devleti kurmak istiyor. Bu kişi devletimiz için çok tehlikelidir. Gizli gizli kitaplar yazarak halkı zehirliyor. Daha neler yapıyor neler. Sen şu iğneyi bu kişiye zerk edeceksin dediler. Gizli güçlerin görevlendirdiği bu kişiler ayak ayak üstüne atarak kahvelerini içerken ben de oraya çağrılan zatın hazırlanmasını bekliyordum. Kendisine iğne yapılacağını anlayan zat dedi ki, ''Ben hasta değilim. Benim vücudum iğneyi kaldırmaz. Bir haşara salgını da yoktur. Niçin iğne vurulmak icap ediyor? Yoksa siz iğneyi yapmak mecburiyetinde misiniz?'' ''Evet.'' dedim. ''Bu iğneyi yapmak mecburiyetindeyim.'' ''O zaman yap.'' dedi. Ağzına kadar zehir dolu olan, enjeksiyonun bir miktarı bile insanı öldürmeye yetecekken bana hepsini zerk etmem emredilmişti. Ben iki diz yem yaptım. Bu zat zehirlendiğini çok iyi anlamıştı. Koğuşuna götürüldü. Her an bayılması ve ölmesi bekleniyordu. Bir iki dakika içinde netice alınacaktı. Gizli komitenin görevli kişileri birkaç dakikada bir Kendilerine arayan telefona cevap veriyorlar. Hepsini zerk ettik, sonucu bekliyoruz diyorlardı. Koğuşa gidip gelenler bu saatin acılar içinde kıvrandığını söylüyorlar fakat öldüğünü bir türlü söylemiyorlardı. Telefon defalarca çalıyor, görevliler ise hep aynı cevabı tekrarlıyorlardı. Tam bu sırada ezan okunduğunu hatırlıyorum. Dışarıda Tanrı Uludur, Tanrı Uludur sesleri duyulurken içeride Allahu Ekber, Allahu Ekber sedaları yükseliyordu. Bu hatırayı anlatan Şerafettin Kartal ağabey hem içini çekiyor hem de üstadın acılarını paylaşıyordu.